annesi Meryem Valdimiz Hazreti Meryem Hazreti Meryem'in babası Davud aleyhisselamın soyundan ve Beni İsrail'in büyüklerinden sözü geçen kişilerinden bir tanesi İmran bu zattı bu zatın hanımı olan Hunne çocuğu olmadığı için şöyle dedi dua etti Allahu Teala eğer bana bir çocuk ihsan ederse onu Beytül Mukaddese hizmetti yapacağım. Böyle bir adakta bulundu. Bu arada bizler de adağımız varsa bu adağımızı yerine getirmemiz gerektiğini de hatırlatmış olalım. Başımıza olmamasını istediğimiz şeyler gelmesini istemiyorsak tutamayacağımız sözleri vermeyelim ve adaklar adamyalım bunu da paylaşmış olalım. Böyle dua etti ve o zaman erkek çocukları şimdi Mescidi Aksa diye bilinen o Beytül Mukaddese hizmetçi olarak adanılması adettendi. Lakin imtihan dünyası hunne hamileyken kocası İmran vefat etti. Bir müddet sonra bir kız çocuğu doğurdu ve adını Allahu Teala'nın kulu manasına gelen Meryem koydu. Dua etti. Ya Rabbi, ne yapayım? Kız oldu. Hani o erkek istemişti ya. Sen onu kabul buyur dedi. Çünkü sözü neydi? Adağım bir çocuğum olursa Allahu Teala bana bir çocuk ihsan ederse onu hizmetçi yapacağım. Nerenin? Beytül Mukaddes'in hizmetçisi yapacağım demişti ama tabii kız oldu. Ne olur kabul eyle dedi. Yalvardı Rabbine, çocuğu aldı, Beytül Mukaddes'e götürdü. Alınız dedi. Bu çocuk buraya adaktır. Ve Meryem validemizi hizmetçilere bıraktı. Hazreti Meryem, büyük bir zat olan, İmran'ın kızı demiştik. Birçok kimse onu yetiştirme görevini üstlenmek istedi. Ben büyüteyim dedi. O ben büyüteyim. Sonra teyzesi Elisa'nın kocası ve zaten peygamber olan Zekeriya aleyhisselam, Meryem validemizi aldı, evine götürdü. Böylelikle Hz. Meryem teyzesinin yanında yetişmeye başladı. Sonra Zekeriya aleyhisselam aynen annesinin istediği gibi Beytül Mukaddes'te ona özel bir oda yaptırdı. Orada ibadetine meşgul oldu ve burasıya, e, buraya dikkat edelim burası önemli. Yanına Meryem validemizin Zekeriya aleyhisselamdan başka kimse giremezdi. O zaman da yasaktı. Zekeriya aleyhisselam Hz. Meryem'in yanına her gidişinde orada bir yiyecek olduğunu görürdü. O zamanlar kendisinin bir ihtiyacı var mıdır yok mudur diye kapıyı tıklatır, içeriye girerdi. Ama her gidişinde orada değişik değişik yiyecekler, nimetler bulurdu. Bu durum, bu şaşılacak durum, bu mucize Ali İmran suresinin 37. Ayetinde, mealen şöyle geçmekte. Rabbi, Meryem'i güzel bir kabulle kabul buyurdu. Onu iyi bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya, peygamberi de ona kefil, himayesine memur kıldı. Zekeriya, ne zaman Meryem'in bulunduğu mihraba girdiyse, onun yanında bir yiyecek buldu. Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor dedi. O da bu Allah tarafından şüphe yok ki Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır dedi. İbadet Ehliydi Meryem Validemiz Beytül Makdis'te gece gündüz hep ibadetle meşgul oldu. Meryem radıyallahu anha annemiz gece gündüz hep ibadetle meşguldü. O kadar çok ibadet ediyordu ki ibadeti beni İsrail arasında darıb-ı mesel haline geldi. Çok fazla ilgi çekiyordu. Allahu Teala ona birçok kerametler, güzel haller ihsan etmişti. Allahu Teala iman edenlere Firavun'un hanımı Asiye binti Müzahim i Müzahim'i bir misal yaptığı gibi, yine İmran'ın kızı Meryem'de de bir misal yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi'nde geçmektedir. Sonra Meryem Validemize, Ali İmran Suresi'nde geçen bir emir gelir. Ey Meryem! Şükür için Rabbin Teala Hazretlerine taate devam et. Rabbine secde eyle. Rükû edenlerle beraber rükû eyle. Zaten ibadet ehli olan Meryem validemiz, bu emirden sonra daha da arttırdı ibadetini. Hatta namazda çok durmaktan, çok namaz kılmaktan, ayaklarının şiştiği de görünüyordu zamanının en faziletlisiydi. Nitekim Buhari'de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "İmran kızı Meryem zamanında dünyada bulunan bütün kadınların hayırlısıdır. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. Radiyallahu anhuma." Şimdi Meryem, validemizle İsa aleyhisselam'a yavaş yavaş geçelim. Sonra İsa aleyhisselam'ın hayatından örnekleri nakletmeye başlayalım bu girizgahtan sonra. Efendim Meryem validemiz 15 yaşındayken Yusuf'in Necar adında biriyle nişanlanmıştı. Fakat onunla herhangi bir evlilik olmadı. Allahu Teala kendisine babasız olarak bir çocuk vereceğini müjdeledi. Hz. Meryem Allahu Teala'nın dilemesiyle hamile kaldı. Bundan bir müddet sonra normal bir hamilelik halleri görülmeye başladı. Yahudi kavmi hamile olduğunu anlayınca ona iftiralar atmaya başladılar. Yusuf'un necar onun hamile olduğunu görünce ne olduğunu şaşırdı. Bunun nasıl yorumlayacağını bilemedi. Onun iffette, hayata, edepte ne derecede ileride olduğunu biliyor. Yanlış yapmayacak bir kişi olduğunu biliyordu fakat bir gerçek vardı ki o Meryem hamileydi ve bunun zahirde bir tek izahı vardı o da bir erkeğe yakın olması. Günümüzde de böyle bir haber alınmış olsa, akla ilk gelecek olan budur. Böyle bir durumda ne yapacağını, nasıl tavır alması gerektiğini bilemedi, fakat meseleyi çözemediği için de aklını kaçıracak gibi oluyordu. Nihayet, seven bir kişi olarak bir yolunu buldu, Meryem annemize dedi ki, ben sende çok garip bir hal görüyorum, bu meseleyi saklayıp, kendimle mezara götürmeyi yani ölünce kadar hiç kimseye bahsetmemeyi istediysem de bunda başarılı olamadım. Meryem annemiz dedi ki, söylemek istediğini söyle. Bana söyler misin dedi. Bakın nasıl söylüyor, o cümleyi nasıl kuruyor incitmeden. Hiç şu tarlaya tohum ekmezsek ekim biter mi? Anladı Meryem annemiz. Evet biter dedi. Peki yağmur yağmadan ağacın yetiştiğini gördün mü? Meryem annemiz de evet dedi olur. O istedi ki hayır olmaz. O da sen niye o zaman hamilesin diyecek ama olur olur diye başladı Meryem annemiz. Sonra dedi ki erkek olmadan çocuk meydana gelir mi? Yani babasız olarak çocuk doğar mı? Şöyle dedi Meryem valdemiz. Evet doğar. Allahu Teala tohumu ilk yarattığında tohumdan mı yarattı? Elbette tohumsuz yarattı. Bunu biliyor musun? Allahu Teala ağacı ilk yarattığında yağmurla mı yarattı? Elbette yağmursuz yarattı. O yağmuru da, suyu da, ağacı da, tohumu da kendi ilahi kudretiyle, sadece ol emriyle yarattı. Fakat sebepler âlemi olduğu için mesela yağmuru ağacın yetişmesi için sebep kıldı. Böyle sebepler olmadan elbette yine yaratabilir. Fakat yine o hadiselerin sebeplerle vuku bulmasını dilediği için böyle olur. Mesela ateşi yakmaya, bıçağı kesmeye sebep kılmış, değil mi? Fakat dilerse bunlarda tesiri halk etmez. Hemen hatırlayalım. İbrahim aleyhisselam emir almıştı, Mevla'dan Celle Celaluhu bıçağı aldı eline, kesmesi gerekiyor ama kesmedi. Buna benzer örnekler verdi Neccar'a. Tamam dedi, ben sana inanıyorum. Allahu Teala, doğru, hiçbir şey olmadan da yaratabilir, mutlak kudret sahibi yalnız odur. Evet, bir şey olmasını isterse ol emrine verir, olur dedi. Meryem validemiz dedi ki, peki dedi, sen Allah'ın Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'ı, Havva validemizi anasız ve babasız olarak yarattığını bilmiyor musun, biliyorum dedi. Böyle konuştuktan sonra, Meryem validemiz, yanlış bir iş yapmadım dedi, bu hamilelik Hak Teala'nın takdiriyle, kudretiyle, hiçbir erkekle temas olmadan meydana geldi. Bunu iyice anladı Yusuf'u Necar. Artık bu olayla ilgili çok daha fazla soru sormanın ya da düşünmenin, çeşitli zanlarda bulunmanın gereksiz olduğunu düşündü. Bir daha da konuyu açmadı zaten. Uzun süre görmedi de. İsrailoğlar arasında yapılan dedikodulardan çok üzüldü elbette Hazreti Meryem. Artık doğumu yaklaşmaya başladı. Bu sefer Onlardan uzaklaşmak için Kudüs'ün 10 kilometre gibi güneyinde bulunan beyt Lahim adı verilen bir kasabaya çekildi. Hazreti Meryem doğumunun ilk alametleri belirdiği sırada bir yerde bir bahçede yürüyordu. Kurumuş bir hurma ağacının altına geldi. Doğum sancıları şiddetlendiğinden ağaçtan güç almaya çalıştı ağaca yaslandı. O anda o kurumuş hurma ağacı yeşillenmeye başladı. Halbuki, buraya dikkat, mevsim kış, hava soğuk. Ayağının altında küçük bir su kanalı akmaya başladı o kurak yerde. Aslında Rabbimiz Celle Celaluhu ne yapıyor? Hazreti Meryem'i teselli ediyor, değil mi? Sonra o yaslandığı kuru hurma ağacının altında işte İsa aleyhisselam, Dünyaya geliyor. İsa aleyhisselam doğduğu zaman sadece orada o mucizeler gerçekleşmiyor. Doğuda, batıdaki o zamanki putların yıkıldığı, yerlere döküldüğü şeytanlar tarafından görülünce, acayip şaşırmış onların komutanı olan iblis. Demişler ki, bunun tek bir açıklaması olabilir, bir peygamber geldi. Tamam. İblis onlara demiş. Doğru. Doğru söylediniz. Artık İsa geldi aleyhisselam. Ve İsa aleyhisselamın doğmasıyla beraber gökte kocaman bir yıldız görünmüş. Tabi bunca güzellikler olurken bir taraftan da imtihan dünyası devam edecek. Hazreti Meryem İnsanların kendisine ağır ithamlarda bulunarak, iftira yapacaklarından çok endişelenmeye başladı. Çocuğuma acaba bir şey yaparlar mı dedi. Şehire de inemiyor, insanlarla da görüşemiyor. Sıkıntılı bir dönem. Hem de bir hanım. Bu kadar nimet var, su var, hurma vesaire ama bir hanım sonuçta. Herkes bir şeyler diyebilir. Böyle sıkıntı anında, Yine kendisiyle, ismiyle müsemma olan Meryem suresinde, 24 ve 26. ayetlerde bu durum şöyle anlatılmış. Cebrail, yüksek bir yerde bulunan Meryem'e aşağı tarafından şöyle çağırdı. Sakın üzülme! Rabbin senin alt yanında bir su arkı yarattı. Hurmanın da dalını kendine doğru silkele. Üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman'a, Allah'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiç kimseye asla söz söylemeyeceğim de. O zamanlar, böyle bir adette vardı. Yani insanlar, nasıl ki bir koç adıyorlarsa susma orucu da vardı. O susma orucunda o gün boyunca hiçbir şekilde insanlarla iletişim kurulmuyordu. Tabii o zamanın yerleşim yerleri birbirine çok yakın, nüfusta çok fazla olmadığından dolayı bu olay hemen duyuldu. Yahudiler Meryem vadimizin Beytülahim'de olduğunu, orada bir çocuk doğurduğunu, o yüzden onlardan uzaklaştığını öğrendiler. Bir heyet gönderdiler Beytülahim'e. Hazreti Meryem onların geldiğini görünce korktu, çekindi. Kucağında çocuğuyla beraber biraz dolaşmaya karar vermişti ama sonra kararından vazgeçti. Onların yanına gitti o heyetin. Tabi kucağında bir çocukla görünce onu görmeye gelen İsrailoğulları hakaretler etmeye başladılar. Ey Meryem dediler sen ne çok çirkin bir iş yaptın. Halbuki sen çok temiz bir aileye mensuptun. Hz. Meryem onların kaba sözlerine karşı hiç ses çıkarmadan parmağıyla buna sorun manasında kime işaret etti yeni doğan efendim İsa aleyhisselama. Şaşırdılar. Biz Beşikteki bir çocukla mı konuşacağız? O daha bebek, bize cevap veremez. Bu sırada kundaktaki çocuk İsa Aleyhisselam, Allahu Teala'nın izniyle annesinin işaretiyle dile geldi ve harikulade olarak konuşmaya başladı. Şöyle dedi İsa Aleyhisselam: "Ey cahiller." Benim yüksek şanıma taarruz etmeyiniz ve annemi ayıplamayınız. Muhakkak ki ben Allahu Teala'nın kuluyum. O bana kitap verip beni peygamber kılacaktır. Her nerede olsam benim mübarek kıldı ve hayatta olduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme hürmetkâr kıldı. ''Doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde selam benim üzerimedir.'' Bir aklınıza getirin böyle bir olayın yaşandığını. İsrailoğulları tabii şaşırdılar. Fakat dedikodu yapmaktan, iftira atmaktan da geri kalmadılar. O zaman İsa Aleyhisselam'ın doğduğu zamanlarda Filistin'deki Yahudi kralı çocukları öldürtüyordu. Hazreti Meryem İsa Aleyhisselam'ı aldı, Mısır'a gitti. 12 yaşına kadar orada kaldı Mısır'da. Bu küçük yaşta kendisinden fevkalade haller görüldü. Çok fazla vaktimiz olmasa da notlarımdan, şunu paylaşmak istiyorum çocukluğuyla alakalı. Mesela Mısır'daki en bilinen hatıralarından bir tanesi bir gün evinde kaldıkları bir kişinin bir şeyi kaybolmuş. O evde fakirler, efendim o zamanın zayıfları, düşkünler, muhtaçlar kalırlarmış Mısır'da. Oranın sahibi o zengin, kaybolan bu malı Parayı kimin aldığını bir türlü anlayamamış ama ortada bir hırsız var. Hazreti Meryem'e bu hadise çok ağır gelmiş. Orada kalan diğer insanlar da çok üzülmüş çünkü herkes birbirlerine hırsız gözüyle bakmaya başlamışlar. Tabii ev sahibinin de canı çok sıkılmış. En sonunda demiş bu işi siz yaptınız. Siz hırsızsınız. İsa aleyhisselam bu hali görünce duruma müdahale etmiş. Nasıl etmiş? Şöyle, o sırada orada kalanlar arasında biri kör, biri kötürüm, iki kişi var. Kör adama seslenmiş, ''Hadi'' demiş, ''Şu kötürümü al ve ayağa kalk.'' Şimdi kötürüm ne yapıyor? Zaten yürüyemiyor. Kör adam da nereye gideceğini göremiyor. ''Ben bunu yapamam ki'' deyince, ''Hadi'' demiş, ''Evin şurasındaki delikten ikiniz parayı alırken yaptığın gibi yap.'' ''Aa, şimdi iş değişti.'' Bu sefer anladılar ki, ''Bizim çaldığımız parayı İsa aleyhisselam gördü.'' ''Tastik ettiler, itiraf ettiler ve aldıkları parayı getirdiler.'' İsa aleyhisselam insanların gözünde de büyüdü, halbuki o zamanlar yaşı daha pek ufak. Buna benzer çok hadise var, biz bununla iktifa edelim. İlerleyen dakikalarda yaşı ilerledikçe zaten daha neler olacak neler. Sonra oğlunu aldı Meryem validemiz, Kudüs'e geldi 12-13 yaşlarında. Nasır'a kasabasını yerleştiler. Uzun müddet o Nasr'a köyünde ikamet ettiler. Seneler çok hızlı ilerledi. 30 yaşlarına gelince, Allahu Teala tarafından İsa Aleyhisselam'a peygamber olduğu bildirildi. Zaten orası bulunduğu o Nasr'a şehrine nispetle tabi olanlara İsa Aleyhisselam o zaman Nasrani derler. Bu da Orada uzun süre kalması, yaşamasından dolayıdır. Sonra tabii diğer peygamberler gibi İsa Aleyhisselam da tebliğe başladı, insanları Allahu Teala'ya inanmaya davet etti, yasakları öğretti, İsyanda bulunmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı. Çoğu kimse küfürde diretti söylenenleri kabul etmedi. Birçok mucizeler vardı, hiçbirine inanmadılar. İsa aleyhisselam'ın davet metodu üç safhada oldu değerli dinleyenlerim. İlk önce kendisinin Allahu Teala tarafından peygamber olarak onlara gönderildiğini, Rabbinden bir hikmetle geldiğini bildirdi. Bana ima, Allah'a iman edin, benim peygamberi olduğuma iman edin dedi. Yanaşmadılar. Bütün peygamberleri yaptıkları gibi ona inanmadılar, bir mucize göster dediler. Genelde kabul etmeye yanaşmayan insanlar günümüzde de böyledir, inatlarına mutlaka bir sebep bulurlar. Mucize görenler de bu bir sihir dediler zamanında ya. Neyse bu yüzden mucize göster derlerdi, yine de öyle oldu. Bütün peygamberler gibi İsa aleyhisselam da bu istekleri karşısında Allahu Teala'nın izniyle mucizeler gösterdi. Böylece şüphe ve tereddüde mahal bırakmadı. Bunu zaten yine programın ilerleyen dakikalarında bazı notlar var onları aktaracağım. Öte yandan İsa aleyhisselam'ın davet metodunun ikincisi kendinden önce beni İsrail peygamberlerinin ilki olan kim Evet, Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat'ın hükümlerinin bozulmamış aslı şeklini tasdik edici olduğunu bildirdi. Allah'ın kendisine yeni bir din verdiğini ve İncil kitabını indirdiğini söyledi. Böylece Tevrat'ta bulunan bazı hükümlerin değiştirildiğini açıklamış oldu. Çünkü biliyorsunuz ki Tevrat'ı tasdik etmek demek, onun ilahi kitaplardan olduğunu kabul etmektir. İsa aleyhisselama hatta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirilen bütün gelenlerde, ibadetlere ve muamelata ait bazı hükümlerde, değişiklikler bulunması, onun ilahi bir kitap olduğunu tasdike mani değil. Bazı şeyler değişmiş, içkinin bir anda haram olmayışı gibi. Yani, Allahu Teala'nın, indirdiklerinde herhangi bir yanlış haşa yok. Lakin tahrif edilen Allahu Teala'nın değiştirdiği değil, insanların kafalarına göre eksilttiği veya ekledikleri. Yüzünden Kur'an-ı Kerim'in dışında hepsi değişti. Bunu bir parantez açıp sizlerle beraber paylaşalım. Mesela İsa aleyhisselam şöyle dedi. Size dedi hem benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak hem de üzerinizi haram kılınmış olan şeylerin bazısını Allah'ın sizlere mübah ettiğini bildirmek için geldim. Yani size şu yasaktı daha önce Tevrat'ta bu artık size yasak değil, size helal. Şu şu şu hareketleri yapmanız sakıncalıydı artık değil gibi bazı değişiklikleri anlattı. Ben bu yüzden geldim dedi. İşte İncil'i getirdim. O halde Allahu Teala'dan korkun. Sizi ona davet ettiğim şeyde bana itaat edin dedi. Hatta İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de haber verdi. Dedi ki: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allahu Teala'nın bir peygamberiyim. Benden evvel Musa'ya gelen Tevrat'ı tasdik edeceğim. Benden sonra gelecek Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem ismindeki peygamberin müjdecisiyim dedi. Hemen bu kısmı bitirelim. İsa aleyhisselam'ın üçüncü davet metodu Allahu Teala'nın birliğine ancak ve sadece Allahu Teala'ya inanmanın gerekliliğini anlattı. Dedi ki: İyi dinleyin beni dedi. Allahu Teala benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. Ey İsrailoğulları! benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allahu Teala'ya ibadet etmeyi unutmayın. Zira ilah olmakla benim münasebetim yoktur. Ben de sizin gibi bir beşerim. Her kim Allahu Teala'ya şirk, ortak koşarsa, Muhakkak ki Allahu Teala ona cenneti haram kılmıştır dedi. Yıllar sonra kendisi hakkında yapılacak yanlışları da bir bir anlattı. Maalesef bugün milyar nüfusunun çok fazlasında olan Hristiyanların düştüğü yanılgıyı çok çok önceden söylemişti. İsa Aleyhisselam ne kadar tebliğde bulunduysa da çok az kişi inandı ona. Üstelik onun davette ısrarı çoğalıp devam ettikçe, İsrailoğullarının bunu kabul etmemek hususundaki inatları da, ısrarları da artmaya devam ediyordu. Gün geçtikçe daha da hırçınlaşıyorlar, hakaretler, dayaklar, kısaca inatlarında devam ediyorlardı. Hatta kabul etmemelerinin dışında onu bu görevden alıkoymaya çabalıyorlardı. Nihayet, Beni İsrail işi daha da ileriye götürdü ve İsa aleyhisselamı öldürmeye teşebbüs ettiler. Havarileri duymuşsunuzdur. 12 mümin yani İsa aleyhisselama iman edenler arasından seçtiği o 12 mümine ne deniyordu? Havari deniyordu. Şöyle dedi bir gün, Allah-u Teala'nın dinine hizmette ve onu muhafaza edip korumada kim bana yardımcı olacak? Havarilerin hepsi bizler dedi, elbette bizler. Biz Allahu Teala'nın dinine yardım edenleriz. Bizler Allah'ın Celle Celaluhu, senin onun tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyoruz. ''Biz varımızla, yoğumuzla, canımızla, malımızla yardım edeceğiz.'' dedi. Söz verdiler. ''Şahit ol ki bizler bağlı olarak öleceğiz, bu dünyadan ayrılacağız sana.'' Havarilerin böyle sözleri üzerine İsa Aleyhisselam'a garanti verdiler. Havariler Allah'a yöneldiler sonra dua ettiler. Ey Rabbimiz, tarafından, katından bize ne inzal etmiş, göndermişsen, biz onların hepsine razıyız, iman ettik. Artık bizi, birliğini ve peygamberlerinin hak olduğunu tasdik eden, emrine uyup, yasakladıklarından sakınanlarla ismimizi onların isimleriyle beraber yaz. İkram ettiğin şeylerde, ''Bizi de onların arasına kat.'' diye ne yaptılar? Dua ettiler. Böyle söyleyen bu müminlere Allahü Teala'nın dininin yardımcıları manasına gelen Ensarullah denmiş. Bu halis inananlar, müminler, havariler adı ile anılmışlar ve daha çok bu isimle tanınmışlar. Ayet-i kerimelerde de yine bu isim geçiyor. Havariler kimlerdi? İsimlerini en azından sizlerle paylaşalım. 12 kişi demiştik. Petrus veya Pierre, asıl isminin Şemun, Simon veya Siman olduğu bildirilmiş. İkincisi Andreas, Petrus'un kardeşi, buna da Andre deniyor. Yuhanna Yahya manasına geliyor. Johannes veya Jani de deniyor. Büyük Yakup İngilizce'de James deniyor. İngilizler genelde bu ismi kullanıyorlar. Fransızlar Jacques diyorlar. Yuhanna'nın kardeşi. Beşincisi Philip Altıncısı Thomas Yedincisi Barthelémi Sekizincisi Matthias Dokuzuncusu Küçük Yakup veya Jacques Onuncusu Simon veya Şem'un ismiyle geçiyor. 11.si Yehuda ve 12.si Tadeus. Şimdi burada zaten sorunlar başlıyor. Şu anda Hristiyanların elinde ben buna inanıyorum diyenler, yani şu İncil'e inanıyorum diyenler bir yerdeler. Efendim ben buna inanıyorum diyenler bir taraftalar. Efendim protestonlar, protestanlar, katolikler bir tarafta. 3-4 tane daha farklı farklı, efendim, İncil'e inandıklarını söyleyenler var. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa aleyhisselamdan gördüklerini, duyduklarını, işittiklerini doğru olarak yazmış olan biri var. Barnabas ismi. Kendisinin 12 havariden biri olduğu biliniyor. Hristiyan kitaplarında bunun yerine Thomas ismi geçer. Havarilerin nasıl iman ettiklerini şöyle anlatabiliriz. İsa aleyhisselam bir yolculukta bunlara uğradığında balık avlarlarken görüyor. Şimdi diyor siz balıkçılarsınız. Bana tabi olursanız halkı ebedi hayatta ve sonsuz saadette tutarsınız. Sen kimsin diye soruyorlar. Ben Allah'ın kulu ve Resulü olan Meryem oğlu İsa'yım buyurdu. Bir mucize istediler. Reisleri olan Şem'un balık ağına gece suya atmış ve boş çıkmış. Balık avlayamıyorlar. İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle tekrar sal dedi. Ağı tekrar saldığında o kadar balık avladı ki iki sandalın adamları toplandı. Ancak bu ağı çektiler. Sandalları balıkla doldurdular sonra hepsi iman ettiler. Yine o havariler gökten bir sofra inmesi için İsa aleyhisselam'ın dua etmesini istediler. İsa aleyhisselam hakiki iman sahibi iseler Allahu Teala'dan korkmalarını ve böyle bir şey istememelerini bildirdi. Siz dedi Allahu Teala'nın gücünden şüphe mi ediyorsunuz haşa? Onun gökten bir sofra indirmeye kadir olduğu hususunda sizin bir şüpheniz mi var? Bunu nasıl cesaret edersiniz? Dedi, bu isteklerinin münasip olmadığını anlattı. Daha evvel kendilerine mucize gösterdiğini artık Allah'tan korkmalarını, fazla ileri gidip hadlerini aşmamalarını emretti. Havariler dediler ki, efendim biz o sofradan yemeği kalbimizin rahatlaması, mutmain olmasını, senin bize söylediklerinin doğru olduğunu bilmek, hani yakinen görmek, yaşamak için istiyoruz. Maksadımız haşa Rabbimizin gücünü sınamak değil. Rabbimizin lütfuna nail olmak, efendim, buna kavuşmakla imanımızın kuvvetlenmesi başka bir efendim amacımız yok, dediler. Böylece havariler Gerçek maksatlarını açıkladılar, sofranın indiğini bizzat görerek kalplerinin rahat sükûnet bulmasını istediler. Her neyse İsa aleyhisselam gusül abdesti aldı, iki rekat namaz kıldı. Efendim ayakta durdu, ellerini bağladı, şöyle başını önüne eğdi. Ağlıyor İsa aleyhisselam. Allah-u lütfuna güvenerek dua edip yalvarıyor. Hak Teala'dan kendilerine bir sofra indirmesini, sofranın kendisinin peygamberliğine bir ayet, bir mucize olmasını, efendim, o günün kendileri ve ondan sonra gelenler için bir bayram, neşe ve sevinç günü olmasını niyaz etti. İsa aleyhisselamın bu duası üzerine, Allah -u Teala şöyle buyurdu. Ya İsa, ben istenilen sofrayı istenilen şekilde gökten indirmeye mutlak kadirim. Elbette indiririm. Lakin sofra geldikten sonra nimete nankörlük ve küfreden olursa, böylelerini alemde hiçbir kimsenin görmediği azabı ederim. Bundan sonra İnsanların gözleri önünde duman gibi hafif iki bulut arasından kıpkırmızı bir sofra indi. İsa aleyhisselam ağlıyor bir taraftan da bu mucize karşısında. ''Ya Rabbi beni şükredenlerden eyle, Ya Rabbi onu rahmet kıl, ceza ve azap kılma'' diye yalvarıyor. Herkes dona kalmış şekilde sofra indi. Şaşkın şaşkın bakıyorlar birbirlerine. Ama normal bir sofra değil. Bereketli sofranın güzel kokusu, o hazır olanların üzerine öyle bir geldi ki, mis gibi, amber gibi. Sonra İsa aleyhisselam abdestini aldı, namaz kıldı. Ümmeti hakkında bu nimetlere şükretmemeleri halinde, çok büyük cezayı uğrayacaklarını düşünerek, endişelenmeye başladı. Çünkü Allahu Teala öyle, İkaz etmişti ya, ağlamaya başladı yine. ''Ya Rabbi'' dedi, ''Rızık verenlerin en hayırlısı olan Allah'ım.'' Sofranın üstünde bulunan örtüyü böyle kaldırdı. Örtü kaldırılınca, sofranın üzerinde, kendi yağıyla kızarmış ve kebap olmuş bir balık gördüler. Balığın üstünde pul, içinde kılçık yok, öyle bir balık. Baş tarafında tuz, ve kuyruk kısmında bir kase içinde sirke ve etrafında çeşit çeşit bir sürü sebze var. Ayrıca sofrada ayrı ayrı konmuş beş adet ekmek. Ekmeklerden birinin üzerinde zeytin, ikincisinde bal, üçüncüsünde yağ, dördüncüsünde peynir ve beşincisinin üzerinde kurumuş et var. Havarilerin reisi Şem'un, ''Bu yemek dünya mı?'' Yoksa ahiret yiyeceklerinden mi?" deyince İsa aleyhisselam, "Hiçbirinden değil. Allahu Teala'nın kudretiyle şimdi yarattığı yemektir. Yiyin ve Allahu Teala'nın nimetlerine şükredin." buyurdu. Havariler, "Ey Allah'ın peygamberi, bu mucize içinde bir mucize daha gösterir misiniz?" deyince Hazreti İsa aleyhisselam, "Ey balık!" dedi. Kainatın Rabbinin izniyle diril. Sofradaki o pişmiş balık bir anda canlandı. Üzerinde pullar oluştu ve zıplamaya başladı. Havariler endişeye kapıldılar. İsa aleyhisselam onların mucize üzerine mucize istemelerini hiç hoş karşılamadı. Sonra ne dedi? Bakın ben korkuyorum ki azap olunursunuz. Ardından emretti, ey balık, Hak Teala'nın izniyle eski haline dön. Balık hemen pullara gitti, eski kızarmış haline aldı. Orada bulunanlar İsa Aleyhisselam'a, önce siz buyurun dediler, o hayır, kim istediyse onlar yesin buyurdu. Havarilerde şimdi bir korku var. İsa Aleyhisselam, fakir, hasta, cüzzamlı, abraş ve sakatları çağırdı. Davet etti sofraya. Allahu Teala'nın ihsan ettiği bu rızıktan siz de yiyin. Sizin için afiyet, başkaları için beladır." buyurdu. Bunlardan erkek ve kadın 1300 küsur kişi yedi. Küçücük bir sofra gibi görünüyor ama 1300 küsur kişi erkekli kadını yedi. Herkes doydu. Lakin balık olduğu gibi duruyor. Sofrada hiçbir eksilme yok. İnsanların gözleri önünde bu bereket sofrası tekrar göğe çekildi. Sofranın bereketiyle hastalar şifa buldu, fakirler zengin oldu. Üstelik bunlar ömürleri boyunca bir daha hastalık yaşamadıkları gibi fakirler de yoksulluk yaşamadı. Yani sofradan... Yiyenlerin hepsi hayatları boyunca o mutluluğu yaşadı. Sofradan yemeyenler bu hali görünce üzüldüler, pişman oldular. İsa aleyhisselam, Nusaybin'de bulunan kibri ve zulmüyle ün salmış bir hükümdarı imana davete memur edilince harekete geçti. Havarilere, hanginiz dedi bu şehre gidep, Allahu Teala'nın kulu ve Resulü ve kelimesi olan İsa aleyhisselam size doğru geliyor diye haber verir. İşlerinden Yakup, "Ben gideyim." dedi. Peki git dedi İsa aleyhisselam. "Ama oradan en önce uzaklaşan sen olacaksın." Havari Yakup'tan sonra işlerinden Teoman izin alıp beraber gittiler. İsa aleyhisselam Teoman'a dedi ki, "Bak Teoman, takdir böyledir ki yakın zamanda senin başına bir bela gelecek." Şem'un, Ya Ruhallah dedi. İzin verirsen ben de gideyim. Ama bir şartım var. Eğer dara düşersen ve sizi çağırırsam, nazarınızı, himmet ve yardımınızı eksik etmeyeceksiniz. İzin aldı, gitti. Üçü, o şehre doğru gittiler. Nereye gidiyorlar? Nusaybine, o kibirli hükümdarın yanına, imana davet edecekler. İsa selam yanına geliyor diyecekler. Şemun şehrin dışında durdu. Arkadaşlarına dedi ki, siz şimdi içeri girin, seslenin. Eğer zararı uğrarsanız ben sizi kurtarmaya çalışırım dedi. Yakup'la Tevman şehre girdi. Yakup bildirilen şekilde seslendi. Sesi duyunca insanlar onların başlarına toplandı. Allah'ın birliğine davet ettiler, anlattılar bir şeyler lakin oradakiler inanmadı. Oranın halkı daha önce İsa aleyhisselamla Hazreti Meryem'i gerçek dışı şekilde anlattıkları için o zamanın insanları haşa dil uzatıp lanet ettiler. Çok daha kötü bir şekilde orada anlattıkları için böyle olmuş. Ve çok kızmışlar, siz kimi meth ediyorsunuz böyle diye, almışlar efendim, elçileri şehrin hakimine götürmüşler. O zamanın lideri Tevman'a işkence ettirmiş, zindana attırmış. Şem'un bu hali haber alıp, o da şehre girmiş, halini gizlemiş, kılık kıyafetini değiştirmiş, bazı çarelerle hakime yaklaşmış, hususi adamlarından, ve Nedim'lerinden, sohbet arkadaşlarından olmuş. Bir gün, şehrin hakimine demiş ki, ''Sizin affınıza sığınırım. Tevman'dan birkaç şey sormama izin vermenizi isterim.'' dedi. O adam, ''Peki.'' dedi. Şem'un, Tevman'ın yanına gitti. Birbirlerini hiç tanımıyor gibi davrandılar. Şem'un, ''Ey kişi.'' dedi. ''Senin sözün nedir?'' Tevman, ''İsa aleyhisselam.'' Allah'ın kulu ve Resulüdür derim dedi. Sözünün doğruluğuna delilin var mı deyince, her hastalığa ilaç olmaktır dedi. Tabipler de bunu yapabilir, onlar da tedavi edebilirler. Senin başka bir delilin var mı deyince, evlerinde ne yiyip ne, ne sakladıklarını bildirmektir. Apaçık bir mucizedir dedi. Yine dedi ki, o senin dediğini kahinler de bunu yapıyor Başka alamet var mı? Yine dedi ki Temun, çamurdan kuş sureti yapıp üfleyince, kuşun efendim uçması yani canlanması, bunu sihirbazlar da yapar, başka bir şey var mı? deyince, bu sefer Allah'ın izniyle, ölüleri diriltir dedi. Tevman'ın bu sözü üzerine Şemun hakim eden Şöyle döndü, bak dedi bu büyük bir iddiada, Ölüleri diriltmek Allahu Teala'ya ve mucize olarak peygamberlere mahsustur. Sihirbazlar, yalancılar diğerlerini başarabilse de bunu yapamazlar. Eğer doğruysa Efendim, İsa'yı çağıralım aleyhisselam, soralım. Eğer bunu inkar ederse bu adama her çeşit azabı yapalım. Yok ölüyü diriltirse ki bu çok zor bir ihtimal, o zaman ona iman edelim dedi. Zaten amacı neydi Şem'un'un buydu. O, bu diyalogdan sonra o adam yani hakim zat hoş karşıladı bunu, haber gönderdiler ve İsa Aleyhisselam geldi. Şem'un tabi tanımıyor gibi yapıyorlar birbirlerini. Uzun uzun sualler sordu. İsa Aleyhisselam kabul etti, evet dedi bunu ben söyledim bu doğrudur, bu iddiam şöyledir dedi, tasdik etti. Şemun dedi ki: "Bak şimdi. Eğer sen doğruysan, hastaya şifayı bu sakat adama bir dene bakalım." Bu sakat adam düzelecek mi dedi? Düzeldi, çeşitli mucizeler gösterdi. Allahu Teala'nın izniyle ölüleri dirilti efendim. Neticede hakim, yanındaki askerler, komandanları bu mucizeleri gördüler ve efendim İman getirdiler. Bir hayli uzun buralar ama... Zaten 3-4 program olması lazım. Buraları geçiyorum. İsa aleyhisselam... Havarilerinden bu sefer iki kişiyi... Antakya'ya gönderdi. Orada yaşayan ve o zaman putlara tapanlara... Allah'a iman etmeleri için... Gönderdi. Elçiler... Oradaki kralın yanına geldi. Kimseniz dedi. Biz... İsa Aleyhisselam'ın yardımcılarıyız, elçileriyiz. Niye benim yanıma geldiniz deyince, sizi işitmeyen, görmeyen ve hiçbir şeye yaramayan putlara tapmaktan vazgeçip, her şeyi yaratan, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'ya iman için davet ettik. Putlarımızdan başka bir ilah mı var dedi kral. Evet dedi var. Seni ve ilah diye taptığın putları her şeyi yaratan, Allahü Teala'dır. Bunu duyunca o kral sinirlendi, o havarilerden ikisini hapsettirdi. Bu hapsedilme olayından sonra İsa aleyhisselam havarilerinin reisi olan Şem'un'u da Antakya'ya gönderdi. Ne olup bittiğini öğrenmesi için. Yine Şem'un oraya vardı. Daha önce olduğu gibi kendini tanıtmadan, dikkat çekmeden kralın yakınlarıyla yavaş yavaş temas kurdu. Samimi bir hava içinde görüşüp konuşmaya başladı bir süre sonra. Onlar da Şem'un'un kralla temas kurmasını sağladılar. Demek ki Şem'un da diyalogları, ikili ilişkileri oldukça ileride olan bir insanmış. Bundan sonra hapsedilmiş olan elçileri kurtarmak, kralı ve halkı Allah'a imana davet etmek için faaliyete geçti. Bir gün, kral ve krala bağlı olanlardan bir cemaat iman etmişti. Onlar topluluk buldukları zaman kendi imanlarını anlattılar. Dediler ki biz iman ettik. Ondan sonra Allahu Teala'ya siz de iman ediniz. İnanmadı kimse. Hatta alay ettiler. Siz de bizim gibi insansınız dediler. Bizden üstün bir meziyetiniz yok. Hem allah Teala aleme bir vahi, risalet kısaca hiçbir şey göndermedi. Siz yalan söylüyorsunuz. Elçiler dedi ki Rabbimiz biliyor ki biz Rabbimizin emriyle İsa aleyhisselamın sizi imana davet etmek için gönderdiği elçileriz. Bizim görevimiz elçilik derler ya. Elçiye zeval olmaz diye. Sonra İsa aleyhisselamın elçilerinin davetten vazgeçmemeleri üzerine o Antakya'nın Ahalisi biz dedi sizin yüzünüzden uğursuzluğa düştük bakın siz geldiğinizden beri yağmur yağmıyor. Bakın sizi taşla öldürürüz buradan defolun gidin dediler. O cahillerin adeti o zamanlar şöyleymiş eserlerde yazıyor. Aslında bugünün insanları içinde böyle nefislerinin arzu ettiği şeyleri arar insanlar değil mi? Heva ve heveslerine uygun görmedikleri şeyi reddederler. Bütün hayırları ve mutluluğu içinde toplayan bir şey, eğer nefsine ağır geliyorsa uymazlar. İşte o zaman da Antakya ahalisi, biz sizi sevmiyoruz, bizim zevkimizin tersine bir şey söylüyorsunuz dediler. Eğer böyle bir şey yapmazsanız kafalarınızı taşlarla ezer, şehrin kenarlarına koyarız diye tehdit savurdular. Antakyalılar İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçilere karşı böyle çirkin yollara başvurmaya başlamışlar. Antakya ahalisi bir mücadeleye giriştiler elçilerle. En son taşla öldürülme fikri cazip görüldü. Bu kararlarını daha önce elçilerle görüşüp iman eden habib Neccar işitmişti. Şehrin en uzak bir yerinde olan evinden çıktı koşa koşa efendim iman etmeyenlerin elçilerle mücadele etmekte oldukları yere geldi. Bağırdı: "Ey kavmim!" dedi. "Ne olur uyun bu elçilere, uyun. Sizden hiçbir para istemiyorlar, menfaatleri yok. Onlara uyun ki tebliğ etmeleri ve sakındırmalarından dolayı siz de Allah'ın affına uğrayın." Sana ne oldu dediler böyle. Yoksa sen bizim dinimize muhalefet edip bu elçilerin dinine mi girdin? dedi ki Habibi Necar. Bana ne oldu ki? Beni yaratan Allahu Teala'ya ibadet etmeyeyim. Siz öldükten sonra ona döndürüleceksiniz. Allahu Teala'nın huzurunda küfrünüzün, batıl emellerinizin cezasını göreceksiniz dedi. Şimdi o Habibü Necar dediğimiz Allah rahmet eylesin zat şehit edilecek. Duymuşsunuzdur bunu sohbetlerde. Habibü Necar baktı ki inkar içinde hepsi anlaşılır böyle güzel güzel anlattı. <gülüyor> Anlamadılar. İkaz etti bir kez daha. Bu olay saatlerce sürmüş. Sonra şüphe yok ki ben sizi de yaratan Allahu Teala'ya iman ettim. İşte bunu benden duyun. İster benim nasihatimi dinleyin, ister dinlemeyin dedi. Sonra ne yaptılar? Taşları aldılar koca koca. Yüzlerce kişi bir insanın peşine düştü. Taşlıya taşlıya şehit ettiler. Her tarafı yara beri içerisindeyken Habib'in necar radiyallahu anh ne dedi? Ya Rabbi, kavmime hidayet ver. Kavmime hidayet ver. Kavmime hidayet ver diye dua ediyordu. Habibi Necar bu olay, bu kıssa daha doğrusu, Yasin suresinde de anlatılır. Ruhuna hitap edildi, haydi gir cennete diye. Ya öyle bir insandı. allah Teala rahmet buyursun. Sonra, Allahu Teala iman etmeyen ve Habibün Neccarı şehit eden putperest kavme gazap etti, cezalarını hemen verdi. Cebrail Aleyhisselam'ın sayhasıyla hepsi helak oldu. Bir sesten bahsedilir. Bütün o kibirleri bir anda sönüp gitti. Parlak bir ateşe helak edilmeleri de ateşin sönüşüne benzetilmiş. İşte Antakya ahalisi, gadaplarının şiddeti sebebiyle Habib-i şehit ettiler, sonra da kendileri belalarını buldular. İsa aleyhisselam, daha önce olduğu gibi, Musa aleyhisselamın getirdiği hak dine ne yaptı uymuştu? Tevrat'taki değişiklikleri, düzenlemeleri, İncil'de, Allah-u kendisine bildirdiğini söylemişti. Lakin çok itirazda bulunmaya başladılar. Hatta doğru yoldan tamamen ayrıldılar. Yahudilerden bir cemaat İsa Aleyhisselam ve annesi Hazreti Meryem'e dir uzatmaya başladı. Kısaca anlatmak gerekirse bugünkü teknolojide birçok sosyal medya unsurları var. O zamanlarda haftanın üç günü Küçük küçük yerlerde efendim pazarlar olurmuştu. Şimdiki gibi çok çeşit olmadığından dolayı hangi ürün gelirse o ürünlerin pazarlanacağı pazarlar tertip edilirmişti. Herkes konuşmaya başlamış. Meryem annemize efendim dil uzatmaya başlamışlar. Ya Rabbi demiş İsa aleyhisselam sen benim Rabbimsin sen beni ol emrinle yarattın bana ve anneme dil uzatanlara lanet eyle diye duada bulundu. Allah -u Teala bunun üzerine İsa Aleyhisselam'ın ve annesine dil uzatanlara maymun ol emri verdi. Maymun oldular. Bazıları domuza çevrildi. Bu durumu gören Yahudiler aralarında bu işi görüşmeye başladılar. Ne yapacağız? Durum böyleyken böyle diye. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden biri olan Yehuda birkaç kuruş karşılığı İsa Aleyhisselam'ın yerine haber verdiler. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak istiyorlar. Niçin? Bu bir sihirbaz dediler haşa. Biz bunu öldürmezsek birçok insan onun dinine girmeye başlayacak. O Yehuda'ya rüşvet verdiler. Sana çok çok daha fazla para vereceğiz. Yeter ki o İsa'yı Aleyhisselam yerini söyle diye. Bundan sonra... Hani çarmıha gerilme yalanı safsatası var ya. Bunu buraya kadar belki birçoğunu kaynaklarda görsek de bundan sonrası maalesef tamamen bir masal gibi senelerce anlatılmış. Allahu Teala'nın izniyle gerçeği size söyleyeyim. Ne yaptılar? O havarilerden biri Yahudilere yerini söylemişti ya. Yahudilerle beraber o bulunduğu eve, o binaya girince öldürmek için Allahu Teala o havariyi İsa Aleyhisselam'a benzetti. Yahudiler de kapıyı açtılar, bir baktılar İsa Aleyhisselam karşılarında ama o değildi. Suratı o olduğu için öldürdüler. İşte o esnada da İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. Eserlerde yazdığına göre aslında bu olayda o adamlar da yani öldürenler de pişman olmuşlar bazıları. Neden derseniz eserlerde aynen şöyle geçiyor. Çarmıha diyor gerildiğinde bir de baktık ki ayağa İsa'nın ayağı değil aleyhisselam. O Yahudanın ayağıydı. Kolu Yahudaydı ama başı şuydu diye bazıları söylemişler. Tabi bunun yayılmaması için bu konuda rezil olmamak için daha sonra bu eserleri yaktırmışlar. Efendim değiştirmişler kendi zaten kitaplarını değiştirenlerden keyiflerine göre başka ne beklersiniz böyle olmuş her neyse biz konumuza dönelim o çağarma gerilen İsa Aleyhisselam değildi efendim 33 yaşındaydı Allahu Teala'nın izni ve keremiyle efendim göğe kaldırıldı tabi Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın haça gerilip orada öldüğüne efendim sonra dirilip göğe çıktığına inanırlar. Biz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de apaçık yazan son kitabımız, Kerim kitabımız Kur'an'da geçtiği üzere, İsa Aleyhisselam'ın haça gerilmediğine, onun yüzüne benzetilen bir havarinin öldürüldüğüne, efendim, İsa Aleyhisselam'ın doğrudan doğruya göğe kaldırıldığına inanırız. Yahudiler bu olaydan sonra, o adamı İsa aleyhisselam zannederek öldürdükten sonra dediler ki, eğer dediler bu İsa aleyhisselam ise bizim arkadaşımız nerede? Hani o öldürülen Yahuda. E şimdi bu bizim arkadaşımızsa İsa nerede aleyhisselam? Orada zaten bir ihtilafa düştüler. Bugün de program başında sizlerle paylaştım ya, Hristiyanlıkta da belli bir, e, kitap yok yani bu benim kitabım değil üçe dördü ayrılmış ve içindeki e, dizinler birbirinden çok çok farklı o zamanlar başlamış bu olayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen bir açıklama var Nisa suresinde geçiyor her Müslüman için bu anlatmaya çalıştıklarım için bir kefil niteliğinde delil niteliğindedir gelin hep beraber dinleyelim. 157-158. Ayetler Meyalen Bu onları lanetlememiz, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük iftirada bulunmalarında Allah'ın Resulü, Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerinden ötürüdür. Yoksa onu öldürmediler ve haça germediler. Fakat onlara öyle göründü. Onlardan biri onun şeklinde kendilerine gösterildi ve bu adam öldürüldü. Bu hususta ihtilaf edenlerin bilgileri ancak zan etmekten ibarettir. Onu asmadılar, onu öldürmediler. Bilakis Allahu Teala onu kendi katına yükseltti. Allahu Teala her şeye kadirdir. Hakimdir. İsa aleyhisselamın diri olarak güve çıkarılması hususunda da Ali İmran suresinde vesair surelerde yine açıklamalar var. Müslüman olanlar için zaten anlatmaya ne hacet. Lakin bazı konularda kafa karışıklığı halen olduğu için biraz bu programı bu eksende sizlerle paylaşmak istedim. İsa aleyhisselam güveye yükseltildi. Dolayısıyla Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bizim için yeter. Zaten en önemli mevzu nedir? Gayba iman etmektir. Nasıl ki biz şu an cenneti görmedik, cehennemi görmedik ama inanıyoruz. Cehennemden kurtulmak için dua ediyoruz, cennete nail olabilmek için dua ediyoruz. Peki gördük mü? Hayır. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için Zaten inanıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış, Allah dostları zaten o yolda gidenler anlatmış, inanıyoruz. İsa aleyhisselamın göğe çıkarılması hadisesi nasıl oldu? Ne kadar var süremizin bitmesine? Bu konuda biraz merak ediliyor. Bir iki tane eser, Ehl-i Sünnet kaynaklarında da zaten genelde hocalarımızın başvurduğu kaynaklarda şöyle anlatılır. O zaman, İsa aleyhisselam zannedip de efendim o Yahudilerin e, öldürdüğü Yahuda vardı ya hı, o olay anında Cebrail aleyhisselam Allahu Teala'nın emrini iletiyor İsa aleyhisselama böyle çatı penceresi olan bir eve girmesini. İsa aleyhisselam böyle bir eve giriyor o evden göğe çıkarıyor Cebrail aleyhisselam. Yani Yahuda İsa Aleyhisselam'ın şeklinde gösterildi, yakalandı, haça gerildi. Bunu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Şimdi ne yaptılar? Orada zaten bir e, ihtilaf oldu. Üç fırkaya ayrıldı oradakiler. Bu olaya şahit olanlar. Üç gruba ayrıldılar. Birinci grup dedi ki İsa aramızda Allah idi haşa. Şimdi gitti. Diğer fırka dedi ki İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın oğlu haşa. Üçüncü grup ne dedi? İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın kulu ve resulü. Allahu Teala onu göğe kaldırmak suretiyle ihsanda bulundu. Lakin bu saydığım üç fırkanın her birinin cemaati var şu anda dünyada. Lakin itikatlarının bozukluğu sebebiyle ilk iki fırka kafir olup itikatlarının düzgünlüğü sebebiyle üçüncü fırka mümin olarak kalmış. Zaten biliyorsunuz. Sonra da Müslüman her kul, her çocuk Müslüman olarak doğuyor. Anne ve babası etrafıyla beraber zaten maalesef işte bugünkü kafirler dediğimiz insanlar ortaya çıkıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Allahu Teala'nın onların hilesine mukabelesi önemli. İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırması onlara İsa Aleyhisselam'a zarar verme imkanı vermemesi bu çok önemliydi. Efendim, Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı öldürüyoruz diye ona benzeyen Yahudi'yi öldürmeleri, onu çarmıha germe hadisesi o zaman Rum İmparator tarafından duyulmuş. İmparator şöyle almış bu haberi. İsrail oğullarından biri çıktı kendisinin Allahu Teala'nın Resulü olduğunu haber verdi. Ölüleri diretiyormuş Allah'ın izniyle. Anadan doğma körü iyileştiriyormuş fakat şimdi de o öldürüldü. Bunun üzerine ne demiş Rum İmparatoru? Haberim olsaydı demiş, buraya dikkat, ben onun öldürülmesine mani olurdu. Ve havarileri, o zaman o Rum İmparatoru diğer kalan 11 havari vardı ya, Yahudilerin arasından baskıyla siyasetle çekip almış. Sonra havarilerle karşı karşıya kalınca, İsa Aleyhisselam'ı sormuş o Rum İmparatoru. Bütün olanları tek tek anlatmışlar. Biz gittik, tebliğ ettik, bize inanmadılar. Çarmaha efendim ee, çardıkları kimdi? İsa Aleyhisselam'ın yerini bildiren Yahudaydı. Allahü Teala göğe yükseltti vesaire. Sonra İmparator İsa Aleyhisselam'ın dinine tabi olduğu ne yaptı sonra? Yahudilerin haça gerdikleri şahsı indirdi, gözler önünden kaldırdı, onun asıldığı haça hürmette bulundu, muhafaza etti, sonra İsrailoğullarıyla birçok savaşa katıldı. Onlardan pek çok kimse öldürdü. İşte Rumlar arasında Nasrani'lik böyle başladı. İsa Aleyhisselam'a inanan Rum imparatorunun ismi Tabaris. O da Nasrani oldu ancak Nasrani'liğini belli etmedi. İsa Aleyhisselam'ın bildirdiği dine bozulmadan önce inananlara o zaman Nasrani denilmiş. Tabi şimdiki bozuk şekliyle inananlara da kendilerine Nasrani dediklerini duyuyoruz. Ama o zamanlar tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş ee, İncil'e inananlar da vardı. 40 sene sonra bu olaydan Beytül Makdis'e hücum etti. Tabaristan sonra onun yerine geçen Maltis... Pek çok kimseyi öldürdü, şehirde taş, baş üstünde derler ya, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadı diye. İşte bu hadiseden sonra, Kureyza ve Nadr isimlerindeki Yahudi kabileleri buradan çıktı, Hicaz'a gittiler. İşte bunlar, Allahu Teala'nın İsa Aleyhisselam'ı yalanlamaları ve öldürmeye kastetmelerine karşılık Yahudilere verdiği cezalardı. Sonra hatırlarsınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Beni Kureyza oğulları vardı. Nadır kabilesi vardı. Onları siyerlerde okuduk. Peki İsa aleyhisselam'ın tekrar inme mevzusu. İsa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle kıyamet yaklaşınca şimdiki Şam dediğimiz yer ki daha büyük topraklar aslında Şam'daki Ümeyye Camii minaresine inecek ve 40 sene yaşayacak. Ehli sünnet inancı bu. Bu zaman zarfında İslamiyeti yayacak ve Mehdi Aleyhisselam'la buluşacak. Sonra Medine'de vefat edip Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in metfun bulunduğu hücreyi saadette defne olacak. İsa Aleyhisselam gökten indirildiği zaman İslamiyeti e uyup kendi ile hüküm çıkaracak içtihatla çıkaracağı bütün ahkam yine bir gram şeriattan uzak olmayacak. İmamın Nevevi Müslimin şerhinde şöyle diyor: İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinden murat Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini nesheden, onun hükmünü ortadan kaldıran bir dinle inmesi değildir. Hadis-i şeriflerde bu manada hiçbir şey bulunmamaktadır. Bilakis hadis-i şerifler, İsa aleyhisselamın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinine dokunmayacağını, onun dininden insanların terk ettiklerini ihya edeceğini göstermektedir. Bütün bu delillerden açık bir şekilde anlaşılan şudur ki, İsa aleyhisselam, ruh ve beden beraber olarak gelecektir. Bugüne kadar, Ehli sünnet alimleri bu açık ifadelere hiçbir yorum getirmemişler, olduğu gibi inanmışlardır. Bundan sonra da ehli sünnet yolunda olanların, sizlerin, bizlerin böyle inanmaları ehli sünnet dışı yorumlara itibar etmemeleri gerekmektedir. Günümüzün cahil aklıyla bana göre böyle veya şöyle demek de akıl kari değildir. Acaba İsa aleyhisselam göğe kaldırıldı? E gökte oksijen var mı? Böyle akıl dışı efendim hezyanlara gerek yok. Dört tane İncil ortaya çıkardılar. Metta, Luka, Markos ve Yuhanna diye. Bunların dışında da elle yazılan ve hikayelerden ibaret olan Allah kelamı olmayan şeyler de türettiler. Hasılı Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle beraber zaten hükmü de Kalkmış oldu. İsa aleyhisselam birçok mucizesiyle beraber geldi ve geçti. Ziyarete bir hediye ile son verelim. Bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı inşallah. Buyurun. Bismillah.